Amerika Lejyoner Ordusu Eğitim Merkezi, av sonrasında elde ettiğin eşyaları saklayabileceğin bir depoya, standart eğitimler için kılavuza, aracın için parçaları içeren bir tamirhaneye, portallar için tüccarlara, standart radarlara ve motorlara, giyer yetenekleri için yetenek dükkanına, standart ve gelişmiş silahlar için silah tüccarını ve item dükkanına sahiptir. Eğer nerede olduğunu öğrenmek istiyorsan veya belirli bir yeri arıyorsan, M tuşuna bas.